Bak bu köşede gözleri eksiltiyorum ruhumu her fırçada. Ç Sonra bir ev boyadım sana Kapısı mavi zili deniz İçinde yaşasak ikimiz Geç bunları demeden şimdi İster huzurlu, ister huzursuz çal, çal sana kapımı İster huzurlu, ister huzursuz Düşmüş Kediler Bahçesi'ne bu haftada ve son kez hepiniz hoş geldiniz. Son kezdeki vurgunu yesinler. <gülüyor> Karin Karakaşlı ile duyduğunuz üzere beraber son programımızı e, icra ediyoruz. E, bir yıldır takribi olarak yani yaklaşık olarak bu programı yapıyoruz ee, Pulbiber Mahallesi, Göçmüş Kediler Bahçesi, Meymenet Sokak olarak başlamıştık. Uz... zamanlar kendimize güvenir <gülüyor> ve uzun cümleler kurarken evet. zaman içinde kısaldık. Evet sonra bizim sezon arası zannettiğimiz fakat bir haftalık ara olduğunu daha sonradan öğrenip ve dallaşıp hatta onun üzerine falan yeniden bir hafta buluştuğumuz... sonra yeniden Göçmüş Kediler Bahçesi adıyla buluştuk. Ve bu sefer e, şiirden ziyade e, şiirde dahil. Ee, daha nesir, düz yazı ve hani diğer metinler üzerine gitmeye e, çalıştık. Bir teşekkür edelim öncelikle. Ben çok konuştum şu anda an, nasıl zaten karne şey yapacağım. Ee, açık Radyo ya bir kere ba ba ba en baştan çok teşekkür ederiz. Bir yıldır e, bize sabrediyorlar. <gülüyor> Bizimle dayanışıyorlar ve destekliyorlar. Her programdan bize bu sabuk çıktığımızda gayet iyiydi diye moral takini ediyorlar. Ee, Dideme ilk sene çalışanlardan Berheme e, Feryale Rejideki diğer arkadaşlara ve herkese tabii iklim açık radyo çalışanlarına çok teşekkür ederiz ve tabii ki şayet hala dinliyorsanız e, siz dinleyenlere de pek çok teşekkür ederiz sabrınızdan ötürü ve bu programı başımıza saran arkadaşımız evet. e, Ayşe Akdemir onu evet. da sevgiyle iade <gülüyor> edelim buradan evet. Ee, biz başladık ee, biz yani hani o zaman ilk programda da anlatmıştık. Kendi aramızda şiir paylaşışı duruyorduk ee, sosyal medyada ya da tedebirde ya da hani öyle laf arasında. Ee, ve hani onun üzerine böyle bir hani madem program yapılsın gibi bir şey oldu. Bizim çok ciddi olarak çıkmadığımız yol bir anda ciddiyete döndü ve bir yıl olmuş. Geçen gün fark ettik. Bitirmeye karar verdiğimizde ee, öyle başladık. Umarız bir şeylere faydalı olmuştur. Yani, yani faydası değil de daha doğrusu zevk ve keyif almışsınızdır. Hani şu korkunç gündemden belki. Ee, Çünkü zaten biz de e, bütün bu programlar e, daha hayatta ufukta hiçbir şey de gözükmezken aslında sadece e, birbirimize bir var olma evet. e, sinyali gibi o şi şiirlerle iyi gelmeye gayret ediyorduk. E, öncelikle zaten hani İyi gelmeye, bir şeylerin bize iyi gelmesine ihtiyacımız vardı. Bazen hani bir dizinin bize alıp götürmesine, o zamana kadar kolay anlatılmamış şeyleri paylaşılır kılmasına, türlü çeşit vesilelerle yani her ruh durumumuz için bir şiirimiz mevcuttu. Paylaşmak için bir bahanemiz mutlaka vardı. Sonra zaten Gezi direnişiyle ile beraber ikinci yeninin içli işte bir bayram ettiği, birdenbire e, okunmaktan bu kadar e, kaçınılırken e, duvar yazılarına dönüştüğü e, ilginç tuhaf zamanlar yaşadık. E, şiir birdenbire günlük hayatın içinde e, işte aynı falın manilerinin olduğu gibi yakın ulaşımlı e, birbirine söylenen sadece e, uzak entelektüel bir dalga geçilme aracı olmaktan çıktı. E, onlar bizim de bir şeyleri kendi içimizde, ülkenin tüm zamanlarına rağmen yeşerttiğimiz günlerdi. E, tabii sonrasında hakikatle <gülüyor> buluşmakta gecikmedik. Kimi hafta bileceğiniz üzere epey zorlandık. Biz her ne kadar işte edebiyat e, hayata dair desek de e, cümle kurmanın çok huzurlu geldiği, büyük büyük şairlerimizden, yazarlarımızdan bahsetmenin, Gündemi inanılmaz ters düştü. Her nevi küçük mutlulukların bile ayıp kaçtığı zamanlar hı hı. yaşadık. Ee, yani ülkeye rağmen herhalde <gülüyor> yaptık denilebilir kim e, programı. Ya aslında edebiyat da ülkeye rağmen yapılıyor şeyi ülkeye öyle. rağmen yapılıyor yani. yani buna rağmen yani biz en başta da yine söyledik ve sık sık da söyledik. edebiyat. Ee, benim için de karın için herhalde senin adına da konuşabilirim o, o bahiste. Ee, bir sığınak, bir şeylerden kaçmak ya da bir şeylere bizzat tanık olmak ya da içinde olmak aslında yani nereden kurarsanız kurun ve fakaten nihayetinde sığınak ben en azından bir kaçış alanı olarak ciddi zevk aldığım okuduğum hiçbir zaman böyle profesyonel yaklaşmadığım bir yani yani yaklaşamayacağım da zaten öyle bir biçimde bu burada da biraz onu yansıtmaya çalıştık aslında hem ne kadar gündelik hem ne kadar politik hem de sözün ne kadar e, ağır ve işe yarar olabileceğini sıklıkla konuşmaya çalıştık. E, konuklarımız oldu kayıt yaptığımız. E, bu süre içerisinde bence en değerli deneyimlerden bir tanesiydi. Kesinlikle. Hayatımdaki en değerli şeylerden de bir tanesi olacak ya anılardan. E, Gülten Akın'la e, konuşmak. E, kendisi ne, hani bu buradan... Tekrar tekrar çok teşekkür eder ve ömrünün uzun olmasını ve bizi tekrar şiirleriyle buluşturmasını e, umut ettiğimizi e, söyleyelim. E, Birhan Keskin'le konuştuk aynı şekilde. E, ona da çok teşekkür ederiz. E, çok güzel bir söyleşiydi bizim için. E, böyle... Yani aslında hani çok da önlerine konuşulur son programda bilmiyorum böyle bir. Zaten başlarken de biz böyle bir haldeydik. <gülüyor> hani ne konuşalım şimdi bilemiyoruz. Bizim de başımıza bunu da getirdiler diye <gülüyor> e, amatörlüğün benim. adını doğallık koymuşlar. Yapacak bir şey yoktu. Ama hani gerçekten de hayatta nasıl e, paylaşıyorsak hayatta edebiyatı nereye koyuyorsak haddimize bilerek mümkün olduğunca e, hiçbir zaman burada e, büyük eleştiriler ve analizler e, ve çözümlemeler e, yapmadık. Birakis yani. Ee, her metnin ister şiir ister düz yazı olsun e, okura tanıdığı o özgürlük alanını hı hı. yorumlamanın özgünlüğünü e, sık vurgulayarak e, sadece giriş e, niyetine küçük çerçeveler çizip kimi zaman onu anılarımızla bütünleştirip e, bol bol pot kırarak yanlışlar yaparak evet. e, kendi aramızda kendimizi dalga geçme halimizi hiç bırakmadan e, getirdik. Ve onun sonunda da hep isteğimiz... E, yani biraz gülümsetip o akabinde de işte e, raftan o kitabı çekmek şu neymiş diye. E, kimi zaman hatırlamak, kimi zaman yeni başlamaktı. Ki, Tıpkı bizim de yaptığımız evet, gibi. Evet, Bizde de mesela bir sürü şeye vesile oldu işte. Çalıştık dersleri yani o kadar da hani e, şey. <gülüyor> Boş belirge <gülüyor> geldik. E, elimizden işte, geldiği işte kadar. İşte bu konuşamadığımız Sait Faik meselesinde işte Hı -hı. hani tekrar çıkarıp baktık mesela. Kesece e, e, Sevin Burak'ta da öyle oldu ya da başka bir sürü şeyde de. ...tekrar tekrar dönüp baktık. E, fakat şey yani, yani... ...söylemeden edemeyeceğim. Biz o program başladıktan sonra... ...ben daha az şiir okurum hale geldim. Niye öyle oldu bilmiyorum ama... E, ...eskiden daha çok okuyordum. E, Neyse, i̇tiraf işin etmem gerekirse... E, ...benim için de öyle. Evet. Ha, zaten hani <gülüyor> kendi aramızda da paylaşmıyoruz. <gülüyor> evet, yani hani böyle Kamuya bir... mal olmanın... <gülüyor> ...şiiriyle... Herhalde, ...herhalde doğrudan onunla alakalı. Ya, biraz da hani hayatlarımız da tabii değişti. Zaten programı... Ee, ...bitirmek durumunda kalmamızın sebebi de o. Koşturmalar hı hı, evet. e, yeni e, başlığından pek çok alan var. Takdir edersiniz İstanbul'un patırtısında e, canlı yayınlara e, gelmek. Her ne kadar çok arzu edilse de kim zaman aşabiliyor insanın gücünü. E, başka bir e, sebebi yok. E, hiç akılda olmayan bir yol e, bize açılmış ve aslında biz bunu... Yaşamış olduk. Planlasak belki çabalasak olmazdı hani çabalı şeyler olmuyor hı hı. ya. E, o da bize şiirlerin şairlerin edebiyatın e, hediyesi olsun. Umarım da aslında herkese de bir hediye lezzetinde yaşatmışızdır. Mümkün mertebe. E, i̇yi niyet sonsuzdu. E, ve başladığı e, doğallıkla da başladığı şaşkınlıkla da Bitmesi herhalde bunun... E, evet. ...ta kendisi olsa gerektir. Bir yıl yeter herhalde zaten. Yani bu kadar yani, da dinleyenlere evet, yetti. Dinleyenler için zaten. Evet, yani, yani kamu sağlığı diye bir şey var evet, tabii. Nihayetinde hani o yüzden... <gülüyor> ...kısa keselim dedik ki... ...bir yıl bence çok kısa bir zaman değil. Ee, deyip yavaştan bağlayalım... Ee, ...son programımız... ...dedik, tekrar... hani ...bize vakit ayırdığınız, bizi dinlediğiniz... E, ...bizle beraber olduğunuz için... Buluştuğunuz için salı günlerinin belli bir saatinde bir şeyleri bir arada yapma isim bize verdiğiniz için. Bizim kendi başımıza aldığımız zevki. Beraber yaşamamıza vesile olduğunuz için, için. Şiiri çoğalttığımız için ümit ediyorum. Acılarda bir miktar buluşabildiğimiz için belki yine ümit ediyorum. Hepsi için. Sonsuz teşekkürler diyelim. Özellikle de bu fırsatı bize verdiği ve hani hiç hayatımızda olmayan bir şeyi yaşattığı için. Açık bizim ya. evet, ikimizin hayatında da unutulmaz bir <gülüyor> evet, anı olarak, olarak kalacaktır. Evet, tekrar tekrar çok teşekkür ediyoruz açık radyoya. Gülten Akın'ın bir dizesiyle kapatalım bari anmışken. Ya tabii bizim Gülten Akın gibi bir suç ortaklığımız var mı bilmiyorum ama hani illa kişiyi okuyan herkesin böyle bir değmiştir. Ee, kış geliyor oradaydı galiba. Bu, bu dizesi. Şiir bizim eski suç ortağımız. Biz ne işledikse onunla işledik. Ee, beni Sorarsan da pardon. Kış geliyor ne? Beni Sorarsan kitabında son çıkan kitabında. Giderek ee, zaten tamamen dizelere indirdi. Evet. Bir, iki dizinin içine koşa bir koca bir hayat sığdırdı. Koca bir dünyaya sığdırdı. Bir kitaptı. Ee, evet biz de hani şiirle bir şeyler işlemeye çalıştık. Acıyı da mutluluğu da sevinci de kederi de. Önce birbirimizin suç ortağı olduk. Ee, sonra sizleri kattık. Ee, bütün suçlar böyle olsa bu kadar evet masum olsa keşke çok teşekkür ederiz tekrar ee, herkese iyi haftalar iyi akşamlar iyi yayın yılları açık radyoya da yayın dönemi daha doğrusu ee, bir şey söyleyeceğim son ee, yani şi şiirin eşlik ettiğinde e, şiirleri okumanın ayıp kaçmayacağı e, güzellikte Zamanla... doğallıkta ferahlıkta Günler olsun hepimize. Son olarak da karen'in haftaya şiir kitabı çıkıyor. Hayır, hayır bunu yapmayacaksın. <gülüyor> ee, onu da buradan söylemiş olalım. Biliyorsunuz şiir yazıyor. Ee, pek şey yapmasa da, bunu söylemeyi senmese de. Ee, onu da okumanız dileğiyle diyelim. Ve güzel zamanlara ee, Sezen Aksu'dan yeni ve yeni kalanlarla kapatacağız. Ee, herkese selamlar, iyi haftalar. Hoşçakalın. Let <laughs> it ani tablodaki daliye diriye de, yedim dili yedim şuradaki iskeleye kırılıyor Göçmüş Kediler Bahçesi. Hazırlayan ve sunanlar Karin Karakaçlı ve Levent Pişkin. Açık Radyo program destekçisi olun